Macera, doğa sporları ve seyahat üzerine sıra dışı sohbetler edecekler. Blues'dan hard track'a uzanan özgün müzikler de kaçış rotanızın playlist'i olacak. Doğa, macera, dünya seyahatleri, motosiklet, surf, kaya tırmanışı, snowboard, longboard, yamaç barışı, dağcılık, sikayat, bezjam, triathlon, kaykay, dalma, mountain bike, off! Aman evladım boşver dedikleri şeyler ve daha neler neler. Radyo Geografika dinle, şehirde kalma. Dikkat! Annenizi beraber dinlebiliriz. Radyo Geografika'dan selamlar saygıda yer dinleyen bir kez daha günlerden cumartesi saatlerden 1400 olduğunda Türkiye'nin biricik doğa ve macera kültür programı canlı canlı karşınızda. Efendim neredeyiz Türkiye'nin tek rock radyosu 94.5 rock FM'deyiz tabii ki bugün ideal bir kadroyla Radyo Geografika karşınızda olma iddiasında bomba gibi bir konuğumuz ee, her zamanki gibi cabbar haber editörümüz ve de Cem Sarıoğlu burada olacaklar. Lakin Cem Sarıoğlu ve e, haber editörümüz e, Bilgo kendilerinden geç ka kağıdı isteyeceğiz saygıdeğer dinleyen. Yani çünkü henüz e, İstanbul trafiğindelermiş ve stüdyomuza teşrif etmediler. E, bize hemen nerelerden ulaşabileceğinizi hatırlatarak e, kendisine burada e, merhaba demek için sabırsızlandığım konuma mikrofonu e, döndürüyor olacağım. Bize tamamen Türkçe karakterlerle yazarak radyo coğrafika yazarak yani okunduğu gibi Facebook'tan ve Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Bugün e, karşımda benim için de çok çok önemli e, bir isim var. Caner Odabaşoğlu güler yüzüyle şu anda karşınızda. Merhaba Caner hoş geldin. Merhabalar Kaan. Burada olmak çok güzel. Harikasın. Ayaklarına sağlık. Bu Cumartesi günü yarış heyecanından koparttık. Seni buralara kadar getirdik. Biliyoruz Cumartesi günleri siz doğa sporcuları ve yarış organizatörleri için çok hayati. Üstelik haftaya da e, İznik Ultra maratonu var. E, çok teşekkürler. İşini gücünü bıraktın. Burada radyo geografika için geldin. E, sağ olun. Burada olmak gerçekten hem kafamı dağıtıyor hem de biraz daha e, fazla insana İznik Ultra'yı anlatmak çok hoş olacak. E, harikasın. E, bu arada saygıdeğer deneyen size de tüyo vermiş olduk. E, Caner Odabaşıoğlu'nun aslında burada olması tüm outdoor maceracı kişiliği e, yayıncı kişiliği outdoor yayıncılık kişiliği e, ve bir aile babası olarak doğa sporların içerisinde yer alıyor olması gibi pek çok açıdan radyo geografikanın konusuna e, giren bir konuk kendisi etinden sütünden faydalanacağız bugün ama e, asıl e, mevzumuz İznik Ultra Maratonu olacak. E, Türkiye'nin ve Hatta artık... Avrupa'nın önemli ultra maratonlarından biri e, olma e, yolunda ilerleyen e, bir maraton olduğunu söylemekte hiçbir sakınca görmüyorum. Haftaya İznik Ultra e, maratonu var. Caner Odabaşoğlu da yarış koordinatörü olarak e, bize bu maratonla ilgili bilgileri veriyor olacak. Bir taraftan Radyo Geografika'nın geç kalan tayfası sapır sapır dökülürken efendim siz burada görmüyorsunuz saygıda yer ama gizli gizli stüdyoya e, sızıp yerlerine geçiyorlar. Onlardan ben bir... Geç kağıdı alayım bir hesap sorayım Bakayım ne yapmışlar ee, size de Şöyle güzel ne zamandır çalmadığımız Bir gruptan e, Hoş güfteli besteli bir parça Gönderiyoruz Europe geliyor radyo coğrafikadasınız Halfway to heaven Aç kapa aç kapa aç kapa art ama Aç kapa kapa aç kapa aç Aç kapa kapa aç art ama. Aç kapa kapa aç kapa aç Aç kapa kapa aç art ama. Reklam Şimdinin gücüne inan Onun ne kadar çok sevdiğini Şimdi söyle O hep gitmek istediğin Hasan keyfe şimdi git Datça'da taze badem yemek istiyorsa Canım ne duruyorsun Şimdi git ye. Mercedes'in sürücü koltuğuna oturmayı istiyorsan, hadi, şimdi değilse ne zaman? Şimdi Mercedes-Benz A serisi, B serisi, CLA ve GLA modelleri %0,59 faiz avantajıyla Mercedes-Benz Türk bayilerinde. Şimdi. Erkeklere özel bir koku ve cildinizde serinlik. Boz Tıraş Kononası Anne şefkati gibi şefkat, sadece darüşşafakada. Annesi veya babası hayatta olmayan çocuğunuzun iyi bir eğitim almasını istiyorsanız, ortaokul birinci sınıfta onu darüşşafakaya gönderin. Üniversiteye kadar tam burslu okusun. Sınav 31 Mayıs'ta. Reklamlar bitti. Şehrin Gözü Festival'de 34. İstanbul Film Festivali 4-19 Nisan Biletler festival sinemalarında ve biletinizde Hafta içi gündüz seansları 5 TL Festival sponsoru Akbank Ayrıntılı bilgi için film.iksv.org <Gülüyor> Evet tekrar Radyo adasınız burası. Türkiye'nin Biricik Doğa ve Macera Kültürü programı. Radyo Geografika. Efendim e, şu anda ideal kadroyla sahadayız. Yan tarafımda Sancak tarafımda e, Cem Sarıoğlu e, teşrif ettiler. Dumanların arasında <gülüyor> <akibik geldim burada. gülüyor> her zamanki gibi Cem Sarıoğlu'nun geç müthiş bir şeyi var. Onu da dinleyeceğiz birazdan. Yok, evet, İskele hatadan. tarafında haber editörümüz e, Bilgo teşrif etti. Efendim, hoş, geldin. hoş geldiniz. Güzel merhabanızla ve Tam provamızda da Caner Odabaşoğlu güler yüzüyle karşımızda Caner Bey tekrar hoş geldiniz efendim. Pekre bulduk. Evet Cem Sarıoğlu şu al gelişinizi bu bir macera programı. Aa, evet. Her ne kadar... Hakikaten <gülüyor> yani, <gülüyor> yani yaşamak istemeyen maceraların insan oldunuz. Sizin şehirde, şehirde yaşadığınız maceraları biz dağlarda, denizlerde Hiçbir falan şey <gülüyor> Hocam ne oldu ya metrobüs, metrobüs patladı çatla? Yandı metrobüs. Yandı. Yani. <gülüyor> oldu yani çok uzatmaya gerek yok odayı. <gülüyor> Metrobüsü yandı biraz önce. acıbadem badem durağında. Daha doğrusu yandığı söylendi. Sonra metrobüs gayet güzel gitti ama tabii feci bir panik oldu insanlar. Ee, işte alttan dumanlar çıkıyor yangın var falan dendi hani biliyorsunuz insanlar bir anda böyle herkes birbirine ittir kaktır platin hani... meme yapmış falan olmasın bilmiyorum <gülüyor> hani ya benim anladığım radyatör delinmişti de çünkü öyle bir duman çıktı yani tam da radyatörün olduğu yerden dumanlar çıktı hani ben her zamanki soğukkanlıkta en sonuyum herhalde ezilmem <gülüyor> yanmam da herhalde falan derken en son indim metrobüsten tabi o indi bin kişi indi bindi falan. bir sonraki araç gelene kadar hani ona binemedik çünkü bundan bir sürü kişi indi falan böyle bir hani hafifinden bir tehlike atlatıldı ama hani orada o gün yaşamış olan varsa dinleyen Geçmiş olsun hepimize. Yani, Cem Bey Hoş geldiniz. Ha, teşekkür ederiz evet efendim, yani. Sizinle yan yana program sunabiliyor olmaktan dolayı ben mutluyum. Ha, geçen efendim, hafta. Tamam bugün gelebildiğime mutluyum. E, e, geçen hafta bir çekimdeydik maalesef. E, merak etmeyin siz yokken kesinlikle Iron Maiden falan çalmıyoruz. Öyle e, yok çalınır e, efendim lütfen. E, lütfen e, Çalınır falan kesin geçalır. Efendim. <gülüyor> efendim ne güzel şeyler bunlar. Evet bugün e, ben programdan önce şöyle bir konuştum. Sevgili konuğumuz Caner Oda başrolunda kendisi de eski metalcilerdendir yani kızım sana söylüyorum gelinim sen ama artık bilmiyorum <gülüyor> anladım Playlist'te... bırak giz çalmayalım da diyorsun Play... dream <gülüyor> yani Peki, yaparız evet efendim ne yapıyoruz bugün bir tarafta da e, Bilgo haber editörümüz şöyle bir üzerinden geçecek miyiz e, Bilgo <gülüyor> hanım nerelere götüreceğim götüreceksin ben de bugün gene size bir dersime çalıştım geldim e, biraz beleşçilik gibi gözükse de bir canlı telefon bağlantısı e, hediyemiz var geçen hafta muvaffak olamamıştık Geyikbayır'ındaki tırmanıcı arkadaşlara ulaşamamıştık e, saygıda yer dinleyen biliyorsunuz bir maden meselesi var evet. Geyikbayırı gibi e, doğal e, ve turistik güzellikleri ve de e, finansal olarak da doğal ve turistik güzelliklerinin yanında e, turizm açısından finansal olan bir bölgede bir maden ocağı açılmasına karşı bir mücadele yürütülüyor evet. e, bu e, mücadelenin başında olanlardan hatta belki böyle dedim diye kendisi aman sakın öyle deme falan derdi bana mücadelenin sözcülerinden hı hı. biriyle bugün irtibatta olacağız Züeyla Geyikbayır'ından bizimle canlı telefon bağlantısında olacak saat 15.00 sularında e, o zaman sayın editörüm şöyle bir bizi nerelere götüreceğinizin özetini yapınız da tamam e, hemen yapıyorum düz, düz devam edelim programa şimdi bugün etkinlikler var bende Hı -hı. hemen bey götüreceğim sizi Hı -hı. çaktırmadan evet sonra başka Öyle çok ee, yine hemen Kadıköy'e götüreceğim Hı -hı. sonra Gümüşlü'ye Bayram İç ım, Marmar iç. Marmaritc diye bir yer var, evet haberiniz yoktu belki. ben. Marmaritc olmasın arkadaşlar. Hayır hayır Marmaritc dedim. Editör de. kayboldu her tanışın ben sana yok, söyleyeyim. Dedim yani. herhalde acemi staj yapıyor hayır, ya. Marmaritc diyemedim Marmaritc dedi. Ne dolan bu çocuğun heyecanlandı. Şarkirimizin <gülüyor> <Editeri gülüyor> <gülüyor> lafını bölmeyelim lütfen. Marmaritc Marmaritc gerçekten Marmaritc e götüreceğim sizi. Yek tamam Y, y kuş bunlar Cem adamı yollarla. Bunlar yollar evet. Yani. <gülüyor> korktu korkuttu <gülüyor> beni şimdi bu. E, e? Kaz dağlarına götüreceğim. Bir de kaynaklara götüreceğim. Ya kuzey kutbunda bir şeyler oluyor. Oralardan haber yok mu hocam ya? Kuzey Kutbundan da kısaca çıtlatabiliriz. Heh, o Kuzey Kutbunda çünkü e, hiç beklemediğimiz bir petrol arama onayı evet. gibi bir mesele çıktı ve e, diken üzerinde millet ondan da bir bahsedi veririz herhalde. Evet efendim e, programımızı açmış bulunduk. E, bomba gibi bir kadroyla karşınızdayız. Bir böyle ufak bir müzik arası verdikten sonra sevgili konuğumuz Caner Odabaşıoğlu'nda olacak mikrofon. Biz az konuşacağız. O oh size maceralardan, ultra maratonlardan dağlardan, oryantiringden ve e, bir baba olarak nasıl doğadan kopmadan, sporlardan kopmadan, maratondan kopmadan kendi yaşamına devam edebildiğinden bahsediyor olacak. Radyo Geografik adasınız. Cem Bey ne gönderiyorsunuz? Black ben? Keys çalacağız şimdi. Titan Up yani böyle bir derlerin toplanın isimli bir şarkı. Ondan sonra buradayız. Bir yer ayrılmayın 94.5'tesiniz. Geografik adresiniz bize tamamen Türkçe karakterlerle okunduğu gibi yazarak Twitter ve Facebook'tan ulaşabilirsiniz. Radyo K bize e, iltifatlarınızı ve acımasız eleştirilerinizi gönderiniz. Lütfen en azından bunlardan bir tanesini yapınız. Evet efendim Caner Odabaşoğlu karşımızda. Kendisi İznik e, Ultra Maratonunun yarış koordinatörü olarak bugün burada ama e, çok yönlü ve çok renkli bir kişiliği var. E, bugün e, aslında Google'a Caner'in ismini yazdığınızda duas sporları e, e, aramalarının herhalde ilk sayfalarında değil mi Caner? Mutlaka senin adını ya da parçasının olduğun organizasyonları da şirketlerden bir şeyleri görüyoruz. Bugün istersen şöyle yapalım mı? Kim yahu Caner Odabaşoğlu diyen bir saygı değer dinleyen varsa orada ona ağzının payını bence verelim şu anda. <gülüyor> Estağfurullah. O, o, o, o kadar iddialı olamayacağım ama <gülüyor> e, hani Caner Odabaşoğlu esasında e, Kaçgar Dağları'nda e, trekking yapmak hevesi ve üniversite sınavına hazırlandığı zamanlarda annesinin buna izin vermemesi sebebiyle <gülüyor> e, makine mühendisi olmayı ve e, bir dağcılık kulübü olan bir üniversitede okumayı kafasına koyup Yıldız Teknik Üniversitesi'nden bu diplomayı az kadar almış birisi. <gülüyor> Yıldız Teknik Üniversitesi Dağcılık Fakültesi'nden mezun olan birisi ee, yani. Evet, makina fakültesi <gülüyor> yerine dağcılık fakültesi oldu. Çünkü Hep bu dağcılık. <gülüyor> aktifim... Ah, bu dağcılık yok mu? Bizim başımızı yakan bu. Hı -hı. Ee, ben öğrenciyken doğa sporları perakendiciliği üzerine e, yine çok sevdiğim iki arkadaşımla beraber e, bir girişim kurdum. Onu 2002'de e, sonlandırıp. E, askerlikten sonra macera Akademi'sine yine e, or, ortağımla beraber kurdum kurucu ortağı oldum e, spor hayatımda dağcılık, kaya tırmanışı e, alpinizm, dağ bisikleti, oryanteering daha sonra koşu e, ve patika koşusu ardından da ultramaratonlar şeklinde gelişti bence gelişmeye devam edecek çünkü hmm. hareket etmek doğada olmak ve e, benim için bunları paylaşmak önemli. Kulüpten biz seninle tanışıyoruz. Yıldız Teknik Üniversitesi Dağcılık Kulübü zamanlarından. O zaman da hani kendi tırmanışıma vakit ayırdığım kadar hani başkalarıyla paylaşabildiğim bir yerdi kulüp ve kulüpteki eğitimler, faaliyetleri düzenlemek çok keyifliydi. Bu e, ...kulüpten tabii iş yaşamında biraz kopuyorsunuz... ...daha bireysel arkadaş grupları Hı -hı. oluyor... ...internet sayesinde blog... ...benim için bir vesile oldu... ...hala vakit bulabildikçe yazmaya çalışıyorum ama... Nereden uzun, okuyor seni saygılar dinleyen? Uzun, Uzunpatika.com... E, ...benim blogum... ...sanırım halen... hani ...bir, bir senede çok fazla yazı... ...post edemedim sadece 10-12 tane ama... E, ...en fazla... E, ...ürün... E, ...incelemesi yapan ya da işte yazdığım yaptığım faaliyetleri detaylı bir şekilde anlatmaya yarış raporu yapmaya çalışıyorum. Çünkü bunlar çok değerli ee, internetteki e, yarış raporları, tecrübeler başkalarının yapacağı etkinlikler için çok değerli. Biz de İngilizce raporları okuyup yurt dışındaki etkinliklere gidiyoruz. Aynen tam onu diyecektim. Yani e, bizde biraz yelken olsun, dağcılık olsun, fotoğraf olsun aslında internetteki Türkçe kaynaklar biraz hala ne yazık ki şu yılda bile biraz kısıtlı demek lazım İngilizce ve Almanca kaynaklarla karşılaştırıldığında. Hani o anlamda uzun patika ee, doğa sporlarına e, ya da malzemelerine ilgi duyan insanların arada sırada bir bakması gereken e, bir şey ki e, belki sen de daha fazla motive olursun e, motive olursun ve daha fazla yazarsın ne dersin ha, evet o motivasyon çok faydalı ee, peki şeyi sorabilir miyim ee, bu yani Söylediklerinin arasından çekilebilecek ve soruya dönüştürülebilecek o kadar çok şey var ki aslında büyük bir ihtimalle saygıdeğer dinleyen yahu şunu niye sormuyor bunu niye sormuyor diye böyle bir şey yapıyordur kendi içinde belki karşı tarafta radyoların öbür tarafında macera akademisi lafı bir benim ilgimi çekti ya macera akademisi mi olur macera maceranın nedir o? <gülüyor> macera Akademisi'nde biz şirketlere eğitimler veriyoruz. İç motivasyon eğitimleri, kurumsal takım çalışması eğitimleri. Aynı zamanda içinde macera olan bazı pazarlama aktivitelerini kurguluyoruz ve yarışlar düzenliyoruz. E, bu arada haber eti dönemiz soğan e, cebelleşiyor. Sanırım e, bloğu bugün duyuracağım tuttu ya. Benim bloğumun bir özelliği var. Her üç ayda bir başına bir şey geliyor. E, yani artık hani sunucudan mı? Birileri bireysel olarak mı yapıyor? Çöküp çöküp duruyor. Bugün de uzunpatika.com'un çöktüğü günlerden biriymiş. Sunu, sunucu derken bizi kastetmediğini düşünüyorum değil Seni mi? Seni kastediyorum. E, biz onu saygıdeğer dinleyene e, hatırlatırız tekrar. Hı -hı. E, neticede böyle şeyler olabiliyor. Yani blogspot ben de arada lafını geçirmiş olayım kagan Budak blogspot ee, şey oluyor arada ne yazık ki birden bire erişilemez hale geliyor böyle bir sihirli bir el o el çekildiğinde şey hale geliyor belki de bu e, filtre sistemleri bir şeyleri yavaşlatıyor ve böyle sorunlar erişime engellenmiş olabilir misiniz acaba neler yazdınız <gülüyor> acaba blogunuzda yok, yok, yok. lütfen <gülüyor> yani ga ga gayet 7 artı düzeyinde herkese <gülüyor> aileye uygun şeyler e, macera Akademisi'ne dönecek olursak hani biz e, yola çıktığımızda macera ve akademi kelimelerinin altını dolduralım Hı -hı. ve e, e, benim hani bir önceki iş yerimde de hep Türkçe isimleri mümkün olduğunca kullanalım. Hani Türkiye'de yaşıyoruz, Türk... De ben yapıyoruz. de bunu soracaktım şimdi kurumsal şirketlere çalışıyorsunuz dediniz hani de evet. bu isim benim dikkatimi çekti çünkü bir Plaza Türkçesi diye bir darısı Plaza lisanı diye bir lisan gelişti <gülüyor> evet ona Türkçe demek çok Türkçe değil evet değil mi? ay kendimi bir suspend edeceğim falan gibi acayip <gülüyor> cümleler duyuyorum böyle çok rahatsız edici oluyor hakikaten hani bu bu açıdan bakıldığında ben şey tebrik etmek istiyorum güzel bir yaklaşım biz de hani mantıkla Radyo Geografika'yı Türkçe, %100 Türkçe kullanmayı seçmiştik. Ben şimdi hani kurumsal bir şir şirketlerle çalışan bir macera firması deyince kesin Adventureland falan tarzı bir isim beklerim açıkçası. <gülüyor> Buna olabildiğince dikkat etmeye çalışıyoruz. Yaşlarımızda evet. da karakteristik isimler yapmaya çalıştık. Daha sonrasında tabii İznik Ultra Maratonu'nu İznik Gölü'nden dolayı koruduk. Geyik koşuları ya da Bataçıka ya da şehir macerası gibi Süper, çok güzel. adını da çağrıştıran veya hani akılda Hı -hı. kalan şeyler var. Burada bizim ülkemizde spor kültürü veya doğada sporla yaşam kültürü henüz... Ee, hani emekleme evresinin bile öncesinde. Evet, i̇çselleşmiş hiç değil zaten doğru. Ee, burada e, de, hani Türkçemizi de biz çok fazla e, okuyan bir toplum değiliz. Hem yani Bütün basılı mecraları e, kullanmakta o yüzden zorluk yaşıyoruz. Hı -hı. Hani ilk başta zor olmakla beraber insanlar bir süre sonra alışıyorlar e, ve jenerikleşiyor e, bazı zor. şeyler. E, umarım e, Hı -hı. daha fazla insan buna dikkat eder. E, bu, bu arada son bir soru sorabilir mi? Tabii hocam, lütfen, lütfen, tabii. E, hani böyle siz bakıyorsunuz da müzik müzik çalmam lazım mı artık gözlerimle bakıyorsunuz hayır, ya bazen bana. Çok, çok güzel konuşuyor dinliyorum. <gülüyor> Pekala. E, peki e, hocam şunu sorabilir miyim size Türkiye'deki bu bahsettiğiniz spor kültürünü e, değerlendirirken finansal verilerden mi yararlanıyorsunuz kültürel mi sadece yani nasıl bakıyorsunuz? Çünkü saygı değer dinleyen bunu özellikle Caner Uda gibi birine soruyorum çünkü. E, Pek çok defalar yılda yurt dışına çıkıp yurt dışındaki spor organizasyonlarına da katılan yani yarışmacı olarak katılan Türkiye'de de uluslararası organizasyonların başında organizatörlük yapan bir isim. Hani o anlamda Caner senden alacağımız veriler e, hem objektif e, hem de gerçekten gerçekçi veriler olacaktır diye düşünüyorum. Ee, tabii soruyu şöyle yuvarladığımızda her ikisi de diyebilirim. Ee, pazarı. Veya Türkiye'deki yaklaşımı eğilimi nasıl düşünüyoruz dediğimizde hani bir tabii kafa yani Türkiye'de çok fazla istatistik ya da güvenilir istatistik olmamakla beraber organizasyon sayıları organizasyonlara katılan sayıları ve e, sporcu sayıları hani resmi federasyon rakamlarına baktığımızda çok çok komik ufak rakamlara geliyoruz ki? bunu e, tabi doğa sporları genel olarak çok geniş ama, ama biz e, 97 yılında e, doğa sporları mağazamızı açtığımızda Türkiye'deki 5. ya da 6. E, İstanbul'daki 3. lokasyonduk pardon Türkiye'deki 8. İstanbul'daki 4. lokasyonduk ee, o zaman mağazacılık bin, yapanların 1997'den bahsediyorum 94 yılında ben kulübe başladığım zaman şöyle bir e, olay olmuştu ya işte şu mağazaya e, kaya tırmanış ayakkabısı gelmiş e, gidip alalım e, alalım e, ben şimdi almayacağım dedim Hani ben çünkü yazın başında kaya tırmanmayı düşünüyorum abi bulamazsın dediler nasıl bulamazsın ya ayakkabı bu ya kaya tırmanmak için lazımsa gider bulurum <gülüyor> Ben hakikaten bir 4-5 hafta sonra gittim. Almaya değil denemeye. Dediler ki bitti. E, dalga mı geçiyorsunuz dedim. Kaç tane getirdiniz ki? Ya işte 40 tane geldi. Bitti. E, ufak <gülüyor> numara. O zamanlar e, olay böyleydi. Şu an tabii e, piyasada sanırım e, bu zincir... E, Kayıt ve auto evet. zincirleri de var. Onlarla beraber 80-90 tane. Geçen gün bir oturup kafadan hesap yaptım. Mark olarak, değil mi? Mağaza var. Ha, mağaza yani olarak, olarak var. Hani bu 20 sene önce 15-20 idi. Bu tabi Hala e, çok ufak bir rakamda çünkü sadece Fransa'da, Şamuni'de siz evet. e, 40 tane e, yani sonuçta 20 bin kişinin yaşadığı bir kasaba ve 40 binde yatak kapasitesi olan bir kasaba insanlar spor yapmaya geliyorlar. E, 40-45 tane mağaza var. E, bizim ülkemizde yani isim vermiş olacağım Decathlon Zincir Spor Mağazası e, sanırım şu an dördüncüsünü açıyor. İspanya'da 80 tane var. Hı hı. Ee, bunlar tabi ülkelerin içerisinde sporun ne kadar e, derinleştiği e, ve buna bağlı olarak da spor malzemelerinin ne kadar çok tüketildiği. Evet. Ee, Biraz ben... nüfusla da çok garip bir ters oran var, değil mi? Ki, yani e, bu kadar evet, büyük ve bu genç kadar de bir büyük ülkede, evet, yani bu kadar büyük bir ülkede ki çok sıklıkla övünürüz hani 65 milyonun üzerine çıktığı ile hani bu kadar büyük bir ülkede e, bu alandaki ciroların aslında bundan doğru orantı ile etkilenmiyor olması. Üzerine düşünülmesi gereken bir şey Tabii ki yani ben 4-5 sene önce bir, Güvendiğim bir arkadaşımdan aldığım Rakam 7 milyonluk Çek cümleyeti hatta çek cümleyeti daha da az Değil mi Slovakya ile ayrılıktan sonra <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Editör şimdi bakar ona <gülüyor> ee, Yüzden fazla Yüzden fazla uzman Dağcılık dükkanı varmış ufak Zinciri bırak 7 milyona 100 tane Olarak bakın Bizim ülkede şu an 77 milyona işte 60-80 tane bu da evet. zincir esasında av malzemesi, kayak malzemesi satanla beraber. Ee, koşuya döndüğümüz zaman bizim ülkemizde e, atletizm federasyonuyla ya da bağımsız yapılan bütün koşular sadece lisanslı sporcular için yapılan Hı -hı. koşuların sayısı 120-130 civarında. Ee, buna işte 10 kilometresi, 5 kilometresi. Çocuklar, yıldızlar, cross, şampiyonası dahil. <gülüyor> Tayvandaki e, 2014 verileri e, 654 yarış. Hı hı. Tayvan genelinde Günde yapılan. Günde tane civarına geliyoruz. E, bu evet Tayvan gibi büyük hani sporun daha running'in e, koşunun geliştiğini, e, büyümekte olduğunu söyleyen büyük bir ülke. Fransa'da e, 2004'te yapılan yarış sayısı 8000. Bunun 2 ne yakını patika koşusu ve yaklaşık 800 tanesi ultramaraton. Bizim ülkemizde şu an ultramaraton sayısı e, yarım maraton sayısından daha fazla. İkisi de 12 ile 15 arasında hani Hı -hı. E, bazı organizasyonlar yapılacağı söyleniyor. Sene sonunda yapılamamış oluyor. E, bunlar tabi çok primitif rakamlar. <gülüyor> Ama pazar e, büyüklüğü açısından baktığımız zaman e, henüz ortada bir pazar <gülüyor> olmamakla beraber son 4 senede ee, sizler de görüyorsunuz Koşuyorsunuz zaten ee, Kaanlı koşuyor ee, Her sene yüzde seksenle yüzde yüz arasında bir büyüme yaşıyor. Koşu. Evet yani her evet. sene atıyorum Türkiye'de mesela atıyorum dört tane idi ise ultramaraton dediğimiz evet. organizasyon o sene yapmaya niyet eden bir dört e, kişinin daha ismini duyuyoruz. Ee, ben onundan değil koşucu sayısı olarak hmm. e, yaklaşmıştım. Tabii hmm. e, zaten bir beş altı sene önce koşu organizasyonlarının sayısı gerçekten çok azdı. Hani herkes İstanbul Maratonu'na bilirdi ee, işte Antalya maratonu vardı bir de esasında sadece 200-300 kişinin gittiği e, bir kısmı hala öyle illerin e, yarım maratonları evet. ya da il koşuları işte Trabzon yarım maratoni <gülüyor> e, Tarsus e, yarım maratonu e, e, gibi gibi hepsini saymam burada çok uygun değil bunların bir kısmı güzel organizasyonlar bir kısmı insanları taşıyan ücretsiz konaklatan organizasyonlar Hı -hı. E, genelli büyük bir çoğunluğu lisans alma zorunluluğu getirilen organizasyonlar ve e, özel organizasyon tarafından yapılmadığı için de bazı aksaklıkları olan şeylerdi. E, bu sayı çok artınca koşucu sayısı çok arttı. Ee, birazdan Caner bu koşu meselesine evet. bence bir şey daha ayıralım çünkü gerçekten Yüzbinler binler koşuyor ama milyonlar ilgileniyor ee, ve sen de bunun tam ortasında bir Aynen. yerlerde duruyorsun. Bize anlatacağın şeyler var. Evet verdik. organizasyondan bahsetmişken bu işin biraz nasıl organize edildiğini çünkü Aynen. Türkiye'de genel bir e, her alanda baktığımızda bir organizasyon sorunu yaşanır. Hani müzik dünyasına da zaman karşılaştığımız bir şey. Bundan da bahsedeceğiz biraz sonra eğer izin verirseniz. Bir küçük müzik arası şimdi Travis yapacağız. Jay Smith. out to Jay Smith albümünden aynı isimde parçayı seçtik sizler için. Müthiş de bir parçaları Travis. Sonrasında buradayız. 90 4.5. Rock Efendisiniz. Geografi Kavarası bir ayrılmayın.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 Lavanta bahçelerinde hoş bir gezinti. Boğaziçi lavanta kolonyası. Limon ferahlığı ile tazelik ve canlılık. Boğaziçi limon kolonyası. Reklamlar bitti. Geografik Adasın. Saygıdeğer yani farkında mısın? Burası RAK 94.5 Türkiye'nin tek RAK Radyosu. Türkiye radyolarının da biricik doğa ve macera kültürü programında Caner Odabaşoğlu konuğumuz. Kendisiyle e, koşular, maratonlar ultra maratonlara doğru giden bir sohbetin. E, başındaydık Caner bize e, az çok dünyadaki doğa sporları, macera sporları ve spor sektörüyle Türkiye'deki neyin şöyle bir karşılaştırmasını yapmıştı aslına bakarsanız sonunda umutlu da bir tablo ortaya çıkmıştı her ne kadar Excel tablosunun son satırına baktığımızda rakamlar birbirini tutmasa da e, gittikçe büyüyen gelişen e, gençlerin ve hatta tüm yaştan herkesin katılımıyla e, maratonlar ve ultramaratonlar organize edildiğinden bahsediyordu bize peki Caner, yavaştan e, nasıl yapalım izinlik ultra'nın hikayesine de geçmek ister misin belki e, patika koşullarından başlayan e, iradeli hedefe yönelik uzun bir yolculuğun son zincirleri zincir halkalarından biri e, İznik Ultra ve dördüncü yılı değil mi yanılmıyorum. E, İznik Ultra'nın dördüncü, dördüncü yılı. Dördüncü evet. yılı gelenekselleşti artık e, ve umarız da her yıl tekrar tekrar görmeye devam edeceğiz. Nedir onun hikayesi? Nasıl başladı? E, benim e, kutlu Koşu maceramı onu ayrıca anlatırız. Koş, koşmaya başlayınca e, tercihim mümkün olduğu kadar uzun koşmak oldu ve 2011 yılında e, kendi ilk ultramaratonlarımı koştum. Hani ilk ultramaratonuma kaydolduktan sonra, hani o sene 3 ultramaratonla bitirdim. Eş zamanlı olarak. Türkiye'de o zaman ultramaraton yoktu. Bir tek Ankara'daki Doğa Araştırmaları ve Spor Kulübü'nün DASK'ın düzenlediği Anadolu Dağ Maratonu vardı. Hı. İki günlük kendi malzemeni taşıdığım bir şey ama tek etaplı ve yarı yeterlilikli yani sırtında taşıdığın bazı malzemelerle acil durumlarla başa çıkabiliyorsun. Onlardan ee, da bahsederiz değil mi? Ultramaratondaki e, şartlar neler? A, evet, evet. Tabii ki yani başlayıp 100 kilometre koştuğun başlayıp 200 kilometre koştun Esasında 2010 yılında ilk arkadaşlarım bana söylediği zaman dalga geçiyorlar sandım. İnsan 100 kilometre koşar mı? <gülüyor> hani 42 bile. Ya da niye koşar? E, ya, 42, evet, yani, 42 bile yani maraton bile inanılmaz geliyor değil mi insana? Aslalatın evet, üzerinde yani. koşmak bile. Evet. evet yani o hani bir sürü insan koştuğu için daha yani bu esasında hep dağcılıkta da e, öyle değil midir? İşte ağrı dağına çıkılmaz der dibinde yaşayan köşe köylüler e, Doğru, evet. e, esasında çıkılıyor. Daha yükseklerine de çıkılıyor. Önünde bir örnek yoksa ve sen e, belli kalıplarla yetiştirilmişsen o yapılmaz deyip veriyorsun Ama e, bunu heves etmiş, bunu tutku edinmiş insanlar yapıyorlar. Ultramaratona döndüğümüzde e, Türkiye'de hiç yoktu ve e, ben birkaç lokasyonda hani bu nasıl olur dedim. 2011'de e, ultra Ultratreldi Montblanc diye Montblanc dağının çevresine dönen ve dönerken Fransa'dan başlayıp İtalya, İsviçre ve Fransa'ya geri dönen 170 kilometrelik e, bayağı da bir yükselip inen Everest'ten daha fazla e, yükseklik e, kaybedip yükselen 9600 metreye tırmanıp iniyorsun bir yarış var. Onun e, daha doğrusu bir organizasyon var ben onun... TDS isimli 112 kilometrelik parkuruna kayıt oldum. Ben yanılıyor muyum bunun bir filmini izledik değil mi biz? Dağı filmleri ee, Festivali'ndeki o muydu başka bir yarışmaydı? E, oydu. Biz düşleri Uzanan Patikalar diye e, bir e, <gülüyor> de belgesel e, çektik onunla ilgili. Şu anda Oraya bunu katılan Türklerle YouTube'dan ilgili. ya da Vimeo'dan izleyebileceğimiz bir link var mı? Saygıdeğer dinleyen girip bakabilir mi? E, tabii tabii burada e, Vimeo On Demand'de e, Dup Film diye arayabilirler. Dup film. Ee, sanırım dupfilip.com da buna yönlendirilmiş hı hı. durumda ee, kiralayabilir veya hı hı. download edebilirler hı hı. çok cüzi rakamlarla bu e, filmi biz hani buna katılıyoruz buna niçin katılıyoruz bu bunu herkes başarabilir dedik ultra maraton 112 kilometre yapmak ve bunu anlatmalıyız hani e, biz deli değiliz canımıza da kastetmiyoruz. Zaten yarışta bu arada 1200 kişi beraber start aldık. Hmm. E, UTMB'nin organizasyonunda da toplam <gülüyor> 5500 kişi o sene katıldı. <gülüyor> e, Zaten ilk 10-15 kilometre o insanların enerjisini hissederek bir nehrin içinde akıyormuş gibi gidiyordur herhalde. E, aynen öyle oluyor. E, i̇lk e, yüksek boyun tırmanışında açılmaya başlıyor. Onu e, yaptıktan sonra e, ben... E, İki ay sonrasında da Fransa'da Ultima Frontera diye Malaga'nın biraz kuzeyinde yani esasında Cebelitarık bölgesine çok yakın bir bölgede daha ufak bir yarışa gittim. Orada da 70-80 kişi koşuyordu. Şimdi bir tarafta dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri var. Sanki gitmişsiniz bir Formula 1 organizasyonuna katılmışsınız ya da Paris Fashion Week'e katılmışsınız. Ondan sonra da ufak bir moda gösterisine ya da ufak bir... ...araba çiraz, yarışına çiraz gidiyorsunuz. Kiraz festivaline Festivali <gülüyor> gidiyorsunuz. Ve diyorsunuz ki tamam ben de köyümde bir festival yapabilirim. <gülüyor> hani illa çok ışıltılı ve büyük bütçelerle bir şeyler olması gerekmiyor. Biz bunu tamam yaparız dedik ama nerede yaparız? Hani bunun bir İstanbul'a yakın olması lazım ki... ...düşük lojistik maliyetlerle gidip gelelim. <gülüyor> Müthiş aynen. emek istiyor. Çevresin... Bir de insanların karar vermesini lazım. de kolaylaştıracak evet. yakın olması. Evet, evet Hı -hı. hani... Bir hikaye olursa işin içinde o zaman insanlar gelmek ister yarış yaşar çünkü bir kere yapmanın bir alemi yok hı hı. ondan sonra da bu işi kolaylaştırılabilmek sürdürülebilir yapabilmek için orada yaşayan insanların desteklemesi lazım yerel destek önemli. Soner Sarıhan'ı tanırsınız belki konuk ettiniz mi bilmiyorum Avrupa'yı e, bisikletiyle dolaşan aile onlar edemedik, evet. biz onları konuk etmek istedik, i̇stedik ama, ama evet. canlı canlı burada bulunmaları bu, bu... fırsatını yaratamadık ya, denk gelmedi, evet. e, telefon bağlantısı yapalım mı falan dedik kendilerini tanımıyoruz ama konuştuk sevgilerimizi buradan yolluyoruz umuyoruz konuk olacaklar bir gün evet, onlar İznik'te öğretmenlik e, yapan bir karı koca e, ve doğa sporlarını seviyorlar onunla tanıştıklar ben Fikri İznik Gölü'nün çevresini koşmayı söyledim ve o çok heyecanlandı Hı -hı. hemen birkaç kişiyle tanıştı İznik esnafından e, insanlar da buna ileri gelenlerinden destek olunca e, bir ay sonra tekrar telefonlaştık Tamam bunu belediye başkanına kaymakama söyleyelim Eğer isterlerse Hı -hı. E, en azından engel olmayacaklarsa biz bunu yapacağız dedik ve 2000 11'in aralığında karar verilmiş bulundu. Peki şimdi burada bir organizasyon sorusu. Böyle bir şey karar verdiniz ve bu işin organizasyonu adım adım bakıldığında nasıl mesela İznik Gölü kaç kilometrelik bir etap mesela? İznik Gözü'nün çevresini karayoluyla döndüğünüzde yaklaşık 80 kilometre dönüyorsunuz. Koşu parkurda o, o yol mu? O Biz ilk mı sene 126 kilometre yolu hmm, mümkün olduğunca az kullanan patikalarda ha, onu koştum. Onu soracaktım. Çünkü <gülüyor> koşu yarışları asfaltta ya da asfalt dışı patika toprak evet. yollarda gerçekleşiyor. Uzun mesafelerde ikincisi hem daha sağlıklı hem daha evet. keyifli doğanın içine giriyorsunuz. Çünkü, aynen öyle. Ondan sonra bir miktar yükseklik, alçaklık ekledik. Bu bir hı hı. zorluk kattı. Hı hı. Çünkü hem zor olan şeyler daha güzel. Aynen. Hem de hem de bu işi uluslararası standartlarda yapabilmek için bir akreditasyon yapmaya çalıştık. UTMB'nin, o zamanlar UTMB'nin bir puan akreditasyon sistemi vardı. Şimdi ITRA, hı. uluslararası patika. Ee, organizasyonları birliği organizatörleri birliği bunu yapıyor ee, ve e, biz o, orada 4 üzerinden e, 3 puan verebilecek bir parkur çıkardık hey yani. maşallah. Evet. Ee, yani Peki, parkur, parkur puan çıkarma puan nasıl yapılıyor mesela motorspor özellikle rali'de ben nasıl yapıldığını biliyorum bu iş olmadan bir sene önce mesela çünkü ben çok uzun yıllar bu işlerle muhabir olarak uğraştım hani e, bir rally etabının nasıl yapıldığına da Gördüm gözlemledim ve acaba benziyor mu bir yandan da bunu merak ediyorum siz mesela e, sıfır kapı numaralı olur her zaman o araç ve hani o araçta aylar öncesinden o etaplara girilir bu yol iyidir şu viraj tehlikeli aman bu şöyle olmasın vesaire gibi şeyler yapılır mesela burada nasıl yapılıyor siz o parkuru herhalde defalarca geçiyorsunuz üzerinden doğru mu? Ya Burada tabii bizim e, yani, birikimimizle ve dostlarımızdan bağlantılarımızla beraber ilk önce ön çalışmaları Google'la ve detaylı bir bölü 25.000'lik haritalarla yaptık. Sonra e, çizdiğimiz patikayı e, gidip bir ön dolaştık. Hı hı. Ardından e, daha detaylı olarak yayan e, olarak da parkuru par, e, birkaç bir kişilik bir bayrak yarışı şeklinde Ol, geçtik güzel. orada. E, bu fikre tabii... Ee, İzli Ultra Maratonu ve bizim diğer çılgın yarışlarımız e, en az benim kadar çılgın e, bunun e, yanında duran arkasında duran e, koşucu dostlarla ya da koşmayan dostlarla beraber gerçekleşiyor onlarla beraber bunu koştuk hatta ilk koşumuz karlardaydı ee, internette hmm. onun fotoğrafları var 4 kişilik bir ekip bütün parkuru dolaştık ee, herkes bir kısmını dolaştı. Ee, ve içimize e, sindi Hı -hı. işte datalarını bilgilerini Hı -hı. insanların merak edeceği soruları yazıp e, kayıtlarını açtık çok güzel İşin bir de e, tabi hukuki ve idari <gülüyor> organizasyon kısımları var bir yandan siz, siz kağıt işleri falan e, kırtasiye işleri falan evet evet İlçe Spor Müdürlükleri kanalıyla e, atletizm federasyonundan bir hukuken izin alıyorsunuz Hı -hı. ya da herkes için spor federasyonundan da alınabilir bu Hı hı. onlar da çok büyük sorun çıkmadı herhalde değil mi? Hızlı gerçekleşti mi acaba? Ee, <gülüyor> <gülüyor> e, dört yılını artık geride bırakmış, olgunlaşmış bir organizasyon olduğu için herhalde artık kapılar daha hızlı açılıyordur ama. Yani olsun biz bir soralım bakalım o canım. O ilk defası nasıl olmuştur? İlkinde soruyorum. İlkinde soruyorum zaten evet. Ya yani, ilkinde ilkinde evet insanlar Hep e, canım, bu, zaten. bu bu olayda e, hani. Ee, pek akılları almadı güvenlik, ultramaraton hatta insanların öleceği kimsenin katılmayacağı. Biz de kimsenin katılmasını beklemiyorduk dürüstçe. 30 kişiyle yaparız <gülüyor> bu organizasyonu diyorduk. Ee, İlkinde 80... kaç kişi gelmişti? 87 kişi start aldı. Ha -ha. Ee, 60 kilometre ve 126 kilometre yarışlarımız vardı. Ertesi sene bu sayıyı biz 260 kayıt ve 225 e, başlayan olarak vay, vay, vay. arttırdık. Üçüncü sene e, 380 kayıt ve 325 330 tam hatırlayamadım hı hı. başlayan olarak yaptık bu sene dördüncü senemiz e, kayıtlarımız iptallerle beraber toplam 580 civarında vay vay vay. ve şu an 493 ya da 494 bu, yani dünden itibariyak bakmadım e, onaylı start listesinde insan var harika 80'den başlamış inanılmaz Benim yani şu anda 500'de. kat katleye kat, kat. peki nasıl, he, he, baş, başvuruyu nasıl yapacağız ben mesela sahne hani bu işe başvurmak istersen nereden nasıl yapacağım katrasyon Bey nasıl? radyo Geografika dinlemiyorsunuz galiba dinliyorum canım tekrar <gülüyor> şimdi radyosun yeni açanlar için saat başındayız o yüzden e, İznik Ultra.com'dan e, detayları alıp başlayabilirler, Hı -hı. E, başvurabilirler. Bizim e, bu sene dört tane yarışımız var geçen sene olduğu gibi. Bunlardan biri yarışa ismini veren İznik Ultra Parkuru. Hı -hı. Bu 136 kilometre tam olarak biz buna 130k parkuru diyoruz. Her Hı -hı. sene rotada ufak kaymalar olduğu için 1-2 kilometre oynuyor. Bunda 93 ya da 95 kişi start alacak. Ee, bu yarışı 25 saatte bitirmeniz gerekiyor. Ya da aralarda durduruyoruz. Hmm. 80 kilometre yarışımız Orhan Gazi'den başlayıp... E, ...gölün güneyinden İznik'te sonlanıyor. E, bu yarışta da şimdiden 100 kişi kayıtlı. E, bir de İznik Dağ Maratonu dediğimiz hmm. e, yarış var. Tam olarak 46 kilometre 300'den fazla insan var. Bu yarış sadece bir koşu yarışı değil. Bu yarışta hmm. siz hızlı bir şekilde yürüyebilirsiniz. Dolayısıyla hmm. trekking yapan... Ee, ve hani kendine bir motivasyon e, isteyen insanlar da buna katılabilir. Şöyle bir örnek vereyim. Ee, İznik e, Esnaf ve Sanatkarlar Odası e, Başkanı Sayın e, Kadir Bey, Kadir Akçağalan e, buradan da saygılarımı da ileteyim. E, yaklaşık işte 50'li yaşlarında torun sahibi bir bey e, özellikle koşu sporu yapmıyor. ...bu sene üçüncü kere katılacak. İki senedir katılıyor ve bitiriyor bu yarışı. Haydi parkura katılıyor? Ee, Dağ maratonuna katılıyor Hı -hı. ve bitiriyor. Yani... yani kaç kilometre koşuyor Kadir Bey? 42-43 kilometre 42. vay koştu. Vay vay. Bakın saygı dinleyen. Koştu yürüdü, koştu deyince korkuyor insanlar. Evet, evet, evet. Saygıdeğer dinleyen bakın gördünüz mü... ...haftalardır size radyo coğrafikada maratona katılmak... ...ya da işte 10K koşullarına katılmakla ilgili... ...söylediğimiz şeyler burada işin uzmanı karşımızda. Kendisi de doğruluyor. Demek ki radyo coğrafikada biz... E, kafadan atmıyormuşuz değil mi efendim? <gülüyor> yok canım. Yani yavaş şey yavaş diye. koşmaya niyet eden bakın torunlu, torunlu yürüyerek da, aynen yürüyerek yüreği yürüye, 40 kilometrelik daha koşusunu e, bitiriyor. Bizim e, dördüncü organizasyonumuz da e, esasında herkesin yürüyebileceği ya da bitirebileceği kısa bir organizasyon. Bu yarışları biz 18 Nisan Cumartesi günü yapıyor olacağız. 19 Nisan Pazar günü de İznik 10 kilometre tarih kent koşusunu gerçekleştireceğiz. Ve şu anda hala ona katılabiliyorum değil hala mi? Hala katılabilirsiniz. Tamam. Evet. Ne yapacağım katılmak için? Katılmak için İznik Ultra. Okuma gidiyorsunuz bir kullanıcı oluşturuyorsunuz ve sonra kayıt ol e, sayfasından giriş yaptıktan sonra kayıt oluyorsunuz burada kayıt ücretinin e, her kayıt ücretinin bugüne kadar 10 kilometre kuşusunun 5 lirası e, şeye gitti e, Selçuk İlköğretim Okulu'na İznik'te bir İlk Öğretim Okulu'na gitti hı hı. çünkü öğrenciler toplumsal gönüllülüğü öğreniyorlar orada. Bu sene daha fazla lise ve okulda toplumsal gönüllülük yapacak ki onu şarkıdan sonra daha fazla detaylandırmak isterim. Oldu. Ee, o zaman Saygı Ermiye biz yokken siz bir izni kulturya gidin hala gelecek hafta için 10 kilometre koşabilirsiniz Saygı Ermiye. <Gülüyor> 94.5 bası Franz Ferdinand çalar arkada tekme at ondan önce jet ayıplı bir şarkı ismini söyleyemeyeceğim. <gülüyor> Cold Heart Beep isimli parça. Peki telefon bağlantısı kan? Evet alo Geyik orada mısınız? Evet buradayım. Evet harika efendim. E, saygıdeğer dinleyen e, size programımızın başında duyurmuştuk ve birkaç haftadır da e, tutkuyla haberlerini okuyorduk. Geyik <gülüyor> Bayırı diye güzeller güzeli bir yer var. Bu ülkenin aşağısında bir yerlerde Antalya'da ve orada bir e, maden ocağı kurulumuna karşı yürütülen bir mücadele var. Sizi Change.org'daki kampanyaya davet ettik sıklıkla ve e, oradaki dostlarla da canlı telefon bağlantısına geçeceğimizi söylemiştik. Züleyha merhaba. Ha, öncelikle hoş geldin Selam. Radyo Geografik Adası'n Hoş bulduk <gülüyor> e, Biz birkaç haftadır haber yapıyoruz bunu dediğimiz gibi e, <gülüyor> cabbar e, haber editörümüz Bilgo bu işin peşindeydi e, Ve senden dinlemek istedik aslında yani e, öncelikle istersen sizin sesinizden duymuş olalım Geyikbayır'ın sesinden duymuş olalım Geyikbayır'ın neden önemli nasıl bir yer orası? E, Geğit Bayarı e, Antalya'nın hemen dışında e, yer alan e, bir yer e, ve bir 15 senedir burada kaya tırmanışı yapılıyor. Hı hı. E, kayaları e, gerçekten eşsiz güzellikte bir doğa burası, bir doğa alanı. E, bölge... Bildiğimiz kadarıyla sadece Türkiye'den değil, yani gerçekten e, bu tabiri yerinde olduğu için kullanıyorum. Dünyanın dört bir tarafından e, tırmanıcıların geldiği bir yer Evet doğru ee, on binlerce yani her yıl yaklaşık 10.000 bin ziyaretçi e, buraya sadece bu kayalarda tırmanmaya geliyor. 10 Bölge şu anda evet e, dünyanın ilk 5 en iyi bölgesi arasında yer alıyor kaya tırmanışı olarak. O yüzden de e, yani Türkiye'nin en önemli kaya tırmanış bölgesi diyebiliriz. E, peki yavaş yavaş bu e, maden meselesine doğru girelim mi? Nereden çıktı bu neden Geyikbayırı'nda maden kurulmak istersin ki? E, Geyikbayırı'nda özellikle maden kurulmak istendiğini düşünmüyorum. Fakat e, Ankara'da e, maden e, arama ruhsatları e, Google harita üzerinden bakılarak verildiği için hı hı. E, burada da e, bir sobanın e, keşife gelen madencilerde aldığı de e, burada bir e, <gülüyor> Evet saygıdeğer dinleyen şu anda biraz ücra bir yerlerden <gülüyor> bağlandığımız için Züleyha'nın sesi arada sırada gidiyor. Züleyha duyuyor musun bizi şu anda? Evet. Evet. Ee, bir, duyuyorum. Bir çobandan bahsettiğin yerden sonrakiler uçtu gitti. Tamam. <gülüyor> ee, kayaların üzerinde e, yeri olan bir çobandan bilgiyi aldık. Burada bir maden e, çalışmalarına başlatılacağını. Hı -hı. Ee, ve ayrıca e, maden çalışmasında gelenler belgelerini ve çayları ve spray boyalarıyla beraber orada bırakmışlar. E, bu belgeleri e, gördüğümüzde de büyük bir şok yaşadık. Gerçekten. Ha, si, siz de e, aslında e, tesadüfen denebilecek bir şekilde duydunuz bunu öyle mi? E aslında dedek, dedektiflik evet. hikayesi gibi. Hı. Evet. Tamamen tesadüf. Buradaki kimsenin ne e, muhtarın ya da Antalya'daki herhangi bir kuruluşun ya da belediyenin bundan haberi yoktu. Tamamen Ankara'dan masa üstünden yapılan bir iş yani. Evet Hı -hı. aynen öyle evet ee, bizde evet buyurun devam edin ya çok büyük bir şok yaşadık. Önce inanmak istemedik. <gülüyor> Hatta Ankara Ankara'da bir gemi arayıp böyle bir ustasın verilip verilmediğini kontrol ettik. Nereye aradınız Ankara'da? Ee, Efendim? A Ankara'dan nereye aradınız? Ee, Migem, e, Maden İşleri e, Genel Müdürlüğü, hı hı hı. ruhsatları veren e, kurup e, ve bu ruhsatın gerçekten verilmiş olduğunu öğrendik e, ve hemen e, burada herkese haber verip e, bir araya toplandık aynı akşam yani şok içinde. Çünkü böyle bir şey olamaz. Yani buraya ruhsat vermek, Pamukkale'ye yanlışlıkla ruhsat vermek gibi bir şey. <gülüyor> çok güzel, çok güzel ee, çok iyi Gerçekten çok iyi ifade ettim. Hı -hı. Ee, o yüzden bunun e, yani başından beri bir hata olduğunu düşünerek çözüme odaklan, odaklanmaya başladık. Yani bu bir hata, bu hatanın bir an önce e, düzeltilmesi lazım. edilmesi, evet. Peki nasıl bir mücadele tarzınız var orta? Yani bir bir inisiyatif mi bir platform mu Ne nasıl bir yöntemle mücadele ediyorsunuz bu duruma karşı? Ya aslında kesinlikle bir platform ya da örgüt dernek hiçbir şey kurmadık. Bunu özellikle seçtik. Çünkü bir şey kurduğunuz anda içeridekiler ve dışarıdakiler olarak ayrılmak durumunda kalıyorsunuz otomatikman. Biz bunu istemedik. Burada bu alanı kullanan ee, sporcuların yanı sıra yaşayan köylüler pikniğe gelen insanlar e, çok geniş bir kitle var ve e, yani bu alanı kullanan insanlar bu alanı seven insanlar olarak bir araya geldik herhangi bir e, kurum ya da dernek e, kurmadan yaptık bunu özellikle ki Hı hı. Antalya Çevre Platformu'ndan ya da başka kurumlardan isteyenler de misafir olarak gelip bize yardım edebilsin diye. Harikasınız. Çok farklı bir, fark evet. bir mücadele tarzı olmuş. Ee, exactly. Harikasınız. Peki e, neticede şu an gelinen durum nedir Ben de soracaktım. Yani sıcağı sıcağına. Mu? Evet yani hazır siz, siz oradayken ayağınız gerek bayına basıyorken anlatır mısın? E, ne dedi? E, durum şu anda çok iyi. Çünkü e, geçen hafta ee, yine bu e, ruhsatı vermiş olan kurum e, valiliğe bu e, ruhsatın iptal edildiğini e, bildirdi ve maden arama ruhsatı iptal oldu. Güzel. E, peki bunun sürekli bir durum olduğuna dair bir e, kanıt var mı şu anda? Bu tamamen e, uyandığımız bir kabus mu yoksa e, neler düşünüyorsunuz? Bununla ilgili bir istihbarat var mı? Ya, şu anda tabii e, maden arama ruhsatının iptal edildiği için çok mutluyuz. E, büyük bir yük kalktı üzerimizden fakat yine de e, burada e, bu bölgenin yani bir daha maden arama e, ya da madenle ilgili herhangi bir e, iznin ver, verilmemesini sağlamak için mümkün olduğunca farklı kurum ve kuruluştan Bununla ilgili resmi belge toplamaya çalışıyoruz. Yani işimiz henüz bitmedi. Anlıyorum, anlıyorum. Ee, biz e, yani öncelikle size teşekkür ediyoruz buradan İstanbul'dan. E, bu, bu gezegene ait bu kadar e, bu kadar istisnai bir köşeyi oradan geyik boyarından bulunduğunuz yerden e, savunduğunuz için e, çok çok teşekkürler. E, Radyo ben de Geografi... teşekkür ediyorum. Ee, <gülüyor> Aynı zamanda verdiğiniz destek için de teşekkür ediyorum. E Çünkü inanın eminim ki her bir imza... Ee, bu konunun bu kadar hızlı e, çözümlenmesine bir katkıda bulundu. O yüzden size, ve imza e, vermiş destek ol, olmuş olan herkese çok çok teşekkür ediyorum çünkü bu bir kişinin ya da küçük bir grubun yapabileceği bir şey değil binlerce insanın çabasıyla gerçekleşmiş olan bir şeydir. Peki Züleyha şu anda duyurmak istediğin bir yani o kampanyanın biz devam ettiğini görüyoruz e, yani bu kamuoyu desteğini sıcak tutmak adına hali hazırda duyurmak istediğin bir e, şey var mı Rakafem dinleyicilerine yani e, gidip belki yeni duyanlar olabilir bu meseleyi e, Hı -hı. sonundan yakalamış olanlar olabilir. Şu anda destek vermek isteyenler olabilir. Onlar Aha. için söyleyebileceğin son bir şey var mı? Ya şu anda burada sadece kağıt işlemleriyle devam ediyoruz. Hı -hı. Fakat söylemek istediğim şey şu. Yani nerede Türkiye'nin neresinde ne olursa olsun. Yani böyle şeyler oluyor. Sürekli duyuyoruz işte maden ya da başka bir şey. Yani kimse ünitsizliğe kapılmasın. Kesinlikle de yani bize de hayatta değiştireversiniz işte yandınız bittiniz yok işte çedrapore verildi açacaklar gibi haberlerle demoralize edilmeye çalıştık ama kesinlikle olumlu bir yaklaşımla ve çözümü odaklanarak her şey mümkün. Türkiye'de buna benzer sorunlarla karşı karşıya olan yerlerde bulunan insanlara destek olun çünkü çözüm her zaman vardır bunu söylemek istiyorum. Harika şeyler söylüyorsun Züleyha. Ne kadar da radyo, Geografika konuştun. Biz Kesinlikle. de biz de e, sizin sizin bu mücadelenizi sunarken e, Amazon ormanları yerlerinin e, zalime karşı verilebilecek tek yanıt yaşamın ta kendisidir sözünü kullanmıştık. Hı -hı. E, ta Geyik Bayırından oradan o tepeciklerin üzerinden zeytinliklerin arasından sesini bize ulaştırdığın için çok teşekkür ediyoruz. Geyik Bayırına selamlar. Tekrar görüşelim. Evet, çok teşekkür ederiz. gerçekten. Memleket açısından da gerçekten... Gerçekten hani orada olmanız ve buraya bağlanıp bunları söylemiş olmanız açısından da çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, İyi yayınlar. Hoşçakalın. Hoşça Müzikte. Evet saygı değer dinleyen gerçekten e, burada bir kez daha e, Amazon yerlerinden yaptığımız bir alıntının ne kadar da aslında. Uygulandığında sonuç alınabilir olduğunu bir defa daha gördük Züleyha Gilles bağlandı Geyikbayır, Antalya Geyikbayırı'ndaki maden ocağına karşı yürütülen mücadelenin sesini soluğunu radyo geografika dinleyenlerine aktardı. Unutmayın saygıdeğer dinleyen tekrar edelim yerlerin sözünü zalimlere karşı verilebilecek en iyi yanıt yaşamın ta kendisidir. aç kapa aç kapa aç kapa artama. Aç kapa kapa aç kapa aç aç kapa kapa aç artama. Aç, aç kapa kapa aç kapa aç aç kapa kapa aç artama. Reklam. Nisan İstanbul'un en güzel ayıdır. Bahar gelir, havalar ısınır, çiçekler açar. Arşıklar birbirine kavuşur Dedektifler çözülmemiş davaların peşine düşer Gizli ajanlarsa çatılar da birbirini kovalar Matematik dehaları imkansız problemleri çözer Kovboylar saat tam 12'yi gösterdiğimde duelloya tutuşur Uzaylı dostlarımız bizi ziyarete gelir Çünkü İstanbul Film Festivali başlar Her Nisan ayında yüzlerce film Atbank'ın desteğiyle şehre geliyor Sinema severlerle buluşuyor Akbank olarak sinemayı çok seviyoruz. 34. İstanbul Film Festivali'ne kalpten destekliyoruz. Şimdinin gücüne inan. Onun ne kadar çok sevdiğini şimdi söyle. O hep gitmek istediğin keyfe şimdi git. Datça'da taze badem yemek istiyorsa canım, ne duruyorsun şimdi git Mercedes'in sürücü koltuğuna oturmayı istiyorsan hadi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 Limon ferahlığı ile tazelik ve canlılık. Boğaziçi Limon Kolonyası Reklamlar Bitti Radyo Geografika. Cumartesi saat 14.00'da başlar. Türkiye Radyoları'nın biricik doğa ve macera kültürü programıdır. Ve Türkiye'nin tek rock radyosu 94.5 rock FM'dedir tabii ki. Efendim e, uzun süreden beri e, mikrofona e, kapmak için sıra beklemekte olan. Lakin ye kuşağı olduğu için yani yaşı biraz küçük olduğu için kendisini. E, zor sıra geldi e, Zor sıra geldi tabii söz büyüğün. E, mikrofonda büyüğün su da küçüğün efendim. Evet e... su içip duruyorum. <gülüyor> <Sen>. <gülüyor> tamam tamam. Şikayetler var. Say, yani. Saygı değerdin yani e, canlı bağlantı şu budur ultramaraton Caner Oda boşa olduna ultramaraton sorularımız falan derken e, gezegen ajandası 15.00 gezegen ajandası biraz rotor yaptı şu anda istasyonumuzda durdu e, ve söz haber editörümüz Bilgo efendim gezegen ajandasında bizim nerelere götürüyorsunuz bu gezegen hafta? Gezegen ajandasında bu hafta daha çok gezegen yani değil aslında Türkiye ajandası e, olacak benimki. Tamam yahu biz de zaten bu gezegenin vatandaşı değil miyiz? E, öyle kadar tabii ama yine de. mavi olsa da. <gülüyor> e, yani Beyoğlu'na götüreceğimi e, söylemiştim, söz vermiştim size. İstanbul Filmleri Festivali var. Heh. 24 Nisan'da başlayacak. 30 Nisan'a kadar devam edecek. E, Ve bu sene bayağı da bir farklı aktiviteler çok hızlı girdiler. Her güne e, bir şeyleri var, evet, aktiviteleri evet, var. Evet. Bir e, hobi gecesi var her akşam. Hı hı, biz orada olacağız bu arada. Ya. 25 Nisan'da gecesi gecesiyle başlayacaklar. Hı hı. 26 Nisan'da gezginler gecesi olacak. 27 Nisan pazar günü su dünyası. 28 Nisan'da salı ...günü bisiklet gecesi... ...29 Nisan'da... ...dave tırmanış gecesi... ...30 Nisan'da da kayak ve snowboard gecesi olacak. Hay, harikaymış ve biz bunları... ...saygıdeğer dinleyen Twitter hesabımızdan... ...ve Facebook'tan duyuruyor olacağız... ...eğer Dark Film Fest'i takip etmiyorsanız... ...bizi takip ediniz... ...Radyo Geografikayı bir size damla damla... ...bunları duyuralım. Ayrıntılı bilgileri de yine... ...Dark Film Fest Org adresinden... E, ...görebilirsiniz... Şimdi 50'ye yakın film gösterilecek. 600 tane doğa filmleri festivali arasından seçki yapmışlar bu sene. Her sene tane... çocukların gözlerine kan oturuyor. Film izle izle izle bu festival tarihine kadar ben şahidim. Gerçekten çok sıkı inceleyip sık okuyorlar. Ve gerçekten gerçekten çok keyifli geliyor. filmler Hı -hı. gerçekten. Hepsini birden izlemeyi ben isterim ne yalan söyleyeyim ama tabii ki öyle bir zaman ayırmak nasıl mümkün olacak. Maalesef bir şeyler seçeceğiz aralarından. <gülüyor> 7 tane buna, tema başlıkları var. bu hayat Bob diyorlar sene. Değil mi? <gülüyor> Ülkemizden dünyadan keşif ruhu, doğa çevre insan, su dünyası, bisiklet ve kayak olmak üzere başlıkları var. E, farklı doğa sporlarından e, filmler yer alacak. İşte rafting, dalış, darcılık, kaya tırmanışı, belcamp, kayak, da bisikleti gibi. E, 25 Nisan'da. E, Bizim daha evvelden bahsettiğimiz bir film vardı birkaç hafta evvel. Film dediğim belgesel. Şey, hey Geçi. Geçi. Hey Geçi. Hey Geçi'nin gösterimi var. <gülüyor> 17 ile 19.30 arasında. Nerede, ee, nerede? Nerede? Şey yapalım istersen. Sarı, sarı Keçinleri hikayesi değil mi? Beyoğlu Atlas sinemalarında olacak bütün hı. gösterimler. Ee, Biletino.com'dan da adres şey, biletleri alabiliyorlar. Önceden aldıklarını birazcık daha ucuza kapatabilirler. Böyle bir tüyo vereyim. <gülüyor> şeyler de hobi geceleri için kombine biletler satışa çıkıyor bunları da yine 17 Nisan'a kadar aldıklarında daha ucuza alabilirler ondan sonra kapıda alabiliyorlar başka başka? başka başka 25 Nisan'da koşu gecesi var demiştim onun açılış, açılış değil de koşuyla ilgili bir film var yine 19.30'da küresel bir hareket başlangıcı diye omurilik sakatlıklarına karşı bağış toplamak için koşan hı hı. insanların hikayesi. Ee, Wings for Life Vakfı'nın düzenlediği bir koşu ve 5 farklı koşucunun hikayesini izliyor olacağız. Hepsinin farklı motivasyonları var, ha, antrenmanlarını nasıl yaptıklarını e, görüyor olduğumuz, böyle günlük hayatlarını gördüğümüz ve tek bir tutku etrafında birleşmiş olan insanların hikayesi. Koşu tutkusu koşu ama... Tutkusu. Bağış toplayarak Bağış toplayarak kızım. evet. Hepsi bambaşka He. yerlerden gelen insanlar biri Kaliforniya çöllerinde antrenman yapıyor. Birisi neon sokak lambalarının altında antrenman yapıyor. Vesaire birisi dağda koşuyor. Böyle Kimisi bizim hikayeler. gibi karbon monoksitli Ortamlarda düşük oksijenli Ortamlarda antrenman yapıyor Evet aynen öyle <gülüyor> ee, Film gösteriminin sonrasında da Caner Odavoşoğlu'nun bir e, söyleşisi olacak İznik ultra maratonu ile ilgili Ve video gösterimi olacak Bak görüyor musun editörü cuk diye oturttu Vallahi gindi <gülüyor> helal olsun Peki e, sayın editörüm e, Bir dinleyenimiz demiş ki Sadece pazar günü izinli olan ne yapsın Sayın Radyo Geografika demiş Şimdi hemen elimde Çocukluğu dinleyenlerimize uygun bir etkinlik var olur mu kendisine Çocuğum acaba? Çocuğum yoksa gidemiyor muyum? Gidersiniz aslında niye olmasın? Ne, ne, ne? Yani çocuk ruhlu bir insansanız neden olmasın? Ben bir tavsiye yapabilirim geçen gün gittiğim bir noktaya aslında. Sen söyle ge geciyim. Hemen söylüyorum. Hemen Kadıköy'e davet edebilirim kendisini. Pazar günü yarın. için değil mi? Hı -hı. Hemen yarın için. Bakıyorum bir atölye çalışması gerçekleşecek. Yeryüzü Derneği'nin ha. tasarım atölyesinde gerçekleştireceği bir takas şenliği var. Ve çocuklar için de etkinlikler düzenliyorlar burada. Ee, hafta sonu, bu hafta sonunun konuşu, konusu da geri dönüşüm ve yeniden kullanım olacak. Şu, önceden kullandıkları malzemeleri şu anda yeniden ne şekilde değerlendirebilirler vesaire. Bu dinlenimiz 12... İstanbul'da mı bilmiyorum ama İstanbul'daysa iyi bir fikir bu gitmek ee, için. Tabii hmm. İstanbul'da değilse de kuş gözlemiyle ilgili şeyler söyleyebilirim ama Mayıs için. Ee, 12. <gülüyor> Nisan 2015 Pazar günü bugün bu, bu bahsettiğim etkinlik. Saat 12'de başlayacak. Facebook'ta bir e, şey var. E, etkinlik sayfası var. Yeryüzü Derneği Tasarım Atölyesi yazarlarsa yer bulabilirler. E, Süper. Bence konuğumuzun bir önerisi olabilir. Değil mi? De, sizin e, bir öneriniz var mı? E, yani İznik Uldura Maraton Pazar günü ben gelsem olmuyor mu? Pazar, günü, hafta. Pazar günü geldiğinizde 19 Nisan'da Hı -hı. İznik 10 kilometre tarihi kent koşusuna ...yürüyebilir ya da koşabilirsiniz... ...İzni'nin içinde 18 ya da 19 tane... ...tarihi binanın... ...dibinden ya da yanından... ...ya da boyunca, surlar boyunca... ...geçtiğiniz 3 kapısını dolaştığınız bir yer... Ee, bunu iznikultra.com'dan takip edebilirsiniz. Peki, Süper. Pazar İznik, için bir öneri daha geldi. İznik Cem Bey siz bir şey diyecektiniz. Pardon. Ha, buyurun. Ee, parkur zamanı sınırı iki saattir yazıyor. İki saat sonra ben aheste aheste yürürken parkur kapatıldığında ne oluyor hocam? Kalırsın kendi başına orada öyle. <gülüyor> kendi başına devam edersin yürüme. Doğru mu hocam? Ee, doğru. Biz traf, i̇şte. trafiği iki, iki saat sonra e, Açıyorsunuz. açmak zorundayız Hı -hı. ama Hı -hı. siz bitiş çizgisine kadar yürümeye devam edebilirsiniz. Tabi bu arada 10 kilometreyi iki saat de yürümek için aralarda e, işte surlara da bol bol selfie çekmek e, <gülüyor> <yürgün> müzeye girmek <gülüyor> Uğraşmak lazım durup bir pide yemek falan, falan lazım yani, <gülüyor> yapamıyorsan arkadaşım zaten zaten yani işinde. normalde şöyle bir datör şimdi hevesini kırıyorsunuz Hayır, bu sevgili sevgili heves kırmakla ilgili bir şey değil şunu demek istiyor bir AVM'de vitrinlere baka baka yürüme hızı zaten saatte 3 kilometredir. Aynen. Yani o anlamda... Bakmadan yürürsen 5 oluyor zaten. Bakmadan yürürsen 5 oluyor zaten. 2 saatte rahat rahat bitirirsin Çok demek istiyorum. Evet, <gülüyor> aynen, aynen öyle. Bir de İznik Ultra Maratonu'nda biz bu sene bir festival yapıyoruz. 17'si, 18'si ve 19 Nisan tarihlerinde... Hı hı. E, gölün kenarındaki yarışma kurdu, kuracağımız e, Bursa Büyükşehir Begediyesi, Bursa Valiliği Hı -hı. ve İznik Belediyesi ile ortak kuracağımız alanda tırmanma duvarından e, slacklining e, camboz oyununa bazı göl aktivitelerine e, birçok aktivite olacak. Çok o güzel. gün çok şenlikli olacak ve çok bir keyifiymiş. halk konseri de var. Hı -hı. Yani bayağı doldurduk bu haftayı ve gelecek haftayı. Peki Bilgo editörüm var mı bir diyeceğiniz? Gidiyoruz bak program beklemez devam ediyor. Mayıs için hemen kuş gözlemi önerisi vereyim o zaman size. Onu Mayıs'ta bir de hatırlatırız ama kuş, kuş kuşların mı? geldiğini söylemek lazım. Kuşlar ee, geldi Kuşlar, kuşlar 31 geliyor mu? Martta e, evet yani etkinlik 31 Mart'ta sona erdi. O yüzden Mayıs için ancak size bir bilgi verebilirim. Benim de bir tavsiyem var. Buyurun. Niye benim tavsiyem alınmıyor? E, buyurun, canım, buyurun, buyurun. Dükkan sizin. Geçen hafta hani gelemedim buraya ama bir çekime gittim dedim. Ve orada tabii ki de muhabir olarak da çalışmaya Gerçekten devam ettim. Gerçekten gittin dedim. değil mi gittim çekime? Gittim Riva'ya gitme. Gerçekten var canım. Yani telefon. <gülüyor> hayır şimdi burada yalancı duruma düşüp elim ayağıma karıştı. <gülüyor> ha, evet. Çok kötü hissettim Peki kendim. Hocam. Gerçekten Riva'da çekimdeydik. Tamam. Ee, Riva'da e, Riva... Tabiat Park diye bir yer var. Araç başına da sadece 5 TL alınıyor. Hı -hı. Ee, bütün o filmlerde gördüğünüz, e, hani Türk yani dizilerde gördüğünüz, kimi video kliplerde gördüğünüz. Ee, o inanılmaz sarp kayaların, acayip büyük davgaların tam dibinde çok güzel e, kumsal plajlar da kurmuşlar. Ve çok temiz, çok güzel gerçekten. Oraya araç başı sadece 5 TL'ye girebiliyorsunuz. Çok kaliteli yemek de var ve acayip de güzel bir trekking parkuru var. Tam denizin üzerinde bu arada, kayalıklar üzerine yapmışlar. Benim tavsiyem de orası olur Riva'nın batı tarafına doğru gideceksiniz. Riva e, ilçesine girin. E, zaten siz hemen sorduğunuzda sol tarafa rampa sola yukarı doğru, doğru alıyor, götürüyor. Oradan denizi izleyerek devam ediyorsunuz. Yolun sonunda Riva e, Tabiat Parkı var. Araç başı 5 TL verip giriyorsunuz. İçerisi derya zaten. Acayip güzel. Bana, benim de... bana bu fikri sattın hocam şu anda. Gerçekten Hı -hı. çok tavsiye ederim. Fotoğraflarını gösteririm. Hemen koşa koşa gidersin buradan. Tamam. Gerçekten çok güzel bir yer. E, Tavsiyem o, odur o benim. O zaman o fotoğrafları bir tweetleyelim de <gülüyor> radyo hesabı de. da şenlensin. Tabii, Tabii ki tamam. de. Ee, Kadıköy'den ortalama e, standart bir hızla biz 30-35 dakika arasında oradaydık. Yola çıktı çünkü. Riva Tabiat Parkı. Yani biraz erken Hı -hı. çıktınız mı? 30-35 dakikada Riva yat Parkı'ndasınız. Buradan da bir tavsiyemiz olsun. Evet peki o zaman program devam ediyor o halde. Sana Aynen. Edetiyorum. Bir müzik arası yapalım. Yapalım. Gezegen ajandası arada birkaç damla daha damlatırız. Aynen. Biraz Hı. önce filmlerden bahsettik. Şimdi Eldin Ant Farm yapacağız. O da sizlere filmlerden bahsedecek. Kendileri bakalım ne diyecek. Movies dinliyoruz Eldin and Farm'dan. 94.5 Rock FM Geografik Adası'nız bir yere ayrılmayın daha ve yarım saat buradayız.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 Akbank olarak sinemayı çok seviyoruz. 34. İstanbul Film Festivali'ne kalpten destekliyoruz. gold.com.tr'de inanılmaz fırsatlar. Samsung Galaxy Grand Neo cep telefonu gold'da sadece 599 lira. Tek teknoloji market, Lavanta bahçelerinde hoş bir gezinti.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 94.5 Rock FM'desiniz. Radyo Geografika tüm hızıyla devam ediyor. Gezegende, gezegen dışında, ülke, ülke dışında neler olmakta, neler bitmekte, Bilge EG sendeyiz tekrar. Şimdi arıları kurtarmakla ilgili bir kampanyamız var. Onlara bir, bir şeyler öldürüyordu hayvancıkları ya. Hmm, save the bees sıkıyordu. diye. Ya bütün dünyayı kurtarmamız gerekiyor. Zaten bütün kampanyalar save the arctic, save the, save the bees, save the frogs. Aynen. Her şeyi kurtarmaya çalışıyoruz. Şu anda tarım ilaçlarının. Arıların e, sinir sistemine etki etmesi sebebiyle arıları öldürdüğü bir durum söz konusu. Amerika'da e, Greenpeace USA e, bununla ilgili bir kampanya başlatmış. E, Hayvancağızlar ölüyorlar tarım ilaçlarının e, işte olumsuz etkileri sebebiyle. Bununla yani ilgili... başka, başka böcekleri öldürmek için tarlalarda kullanılan ilaçlar ee, arıların falan, arıları sistemine, çok sistemine etkiliyor, etkiliyor. ve arılar ölüyorlar. E, dolayısıyla e, bal üretimi e, düşüyor ve tabii ki arıların bal üretimi haricinde ekosisteme farklı katkıları da var. E, çiçeklerin e, işte diğer bitkilerin döllenmesini sağlıyorlar vesaire. Dolayısıyla bu e, önemli bir ekolojik problem haline gelmiş vaziyette. Einstein'ın bir lafı olduğu söylenir. Arıların e, yok olduğu gün insanlıkta yok olacaktır. Evet, X Files'in filmi de böyle başlıyor. Bu arada <gülüyor> hatırlar mısınız bilmiyorum ama. Ya bununla ilgili 2011'de de Türkiye'deki arıcılık e, sektöründen bir haber var. Yine e, Tekirdağ tarafında arıların. Bu, bu benzer termilacı kullanımı sebebiyle ölmesi yüzünden aslında Sağlık Bakanlığı o ilacın kullanılmasını yasaklamış ama bir iki sene kadar devam ediyor arılar üzerindeki etkisi dolayısıyla hmm. ıı, yani birkaç sene boyunca arıcılıkla ilgili problem yaşanmaya yani devam ediyor Türkiye'de de yasaklanmış durumda şu anda evet doğru mu? evet Hı -hı. Anladım. E, e, Valla biraz en azından yüreğimizi su serpen gezegen ajandası haberlerinden evet. biri oldu. Cem Bey sizde bir numara var galiba. Haydi, var evet. Haydi o, o taşları da dökelim eteklerimizden. O ne öyle ya? Evet işte olay o. o ne zaten? Antarktika'daki <gülüyor> buzullar altında uzaylı izi isimli bir ilginç haber. Antarktika'da milyonlarca yıl güneş görmediği tahmin edilen derin buz kütlelerinin altında yaşam olup olmadığına yönelik çalışmalar yürüten bilim adamları tek gözlü uzaylı benzeri minik bir canlıyla karşılaştık an. <gülüyor> ne diyorsun? Mevzuya gel yani. yani. Şimdi tabii orada uzaylı yazıyor olması haberi kim yazmış bilmiyorum da. Bir o, anda rating altı o, Evet mi? o gazetenin muhabirinin ee, cinli diyor. Cinli yani. Ta Uzaylı dediysek saygı derdin yani bence güzel bir tırtıla benzeyen bir şey yani. Ama bir dakika niçin uzaylı olduğu şöyle gelecek bak şimdi. <gülüyor> Oraya müthiş bağlamış yani. Antarktika'da penguenler başta olmak üzere diğer hayvanlardan çok uzakta milyonlarca yıl güneş görmediği tahmin edilen Derin buz kütlelerinin altında yaşam olup olmadığını yönelik çalışmalar yapılıyordu. Bilim adamlarının buzulun altında 15 santim uzunluğundan bir tür balık görmesi bunu araştırırken katmanlar arasında mikroorganizmalara da rastlamasıyla yeni bir aşamaya girildi. Şimdi bu haber şundan dolayı önemli. Ne, ne alaka diyeceksiniz? Şu bilim insanları buzul altında yaşam canlı organizma olduğunu ortaya koyabilecek yeni gelişmenin aynı zamanda... Mars'ta ya da Jüpiter'in uydusu yüzeyi buzullarla kaplı olan Europa'da da veya Satürn'de de yaşam olabileceği olasılığını arttırıyor. Çünkü biliyorsun Aynen, oralarda da e, buzullarla kaplı ve altında da bir okyanus olduğu söyleniyor ama buzul katmanı çok fazla kalın. E, daha önce o kadar kalınlığı güneş görmediği için orada yaşam olamaz deniyordu. Ama dünyada bile 15-20 santimlik buzun altında yaşam olduğu ortaya çıktıysa orada niye olmasın Sayın Ayburak. Niye orada yaşam olmasın söyle Diyecek bana. Gecek bir şey bulamıyorum. Yani öyle e, gezegen kala kaldım. Gezegen ajandası burada bitiyor demekten başka e, çarem iyi yok. İyi ama bak son bir dakikadan Gezegen Ga abiye. Gayet güzel bir kapanış haberi oldu. Sen bize istersen ufak böyle kısa bir müzik arası verirsen Aynen 3 dakika. E, İznik Ultra maratona hızlıca bir giriş yapalım. Kısacık Aynen. bir şarkı sonrasında saygı değerdim ya. Yani. Andreas Johnson çalalım o zaman Glorious desin sonrasında buradayız kaldığımız yerden devam edeceğiz. <Gülüyor> Glorious, Andreas Johnson dinliyoruz bir yandan. Bir yandan bize Andreas Johnson eşlik ediyor olacak. Kaan'cığım sendeyiz. Pekala yavaş yavaş şu ultra maraton denen şeyin çinlerine doğru ilerleyelim mi hocam? Ee, Caner Odabaşoğlu karşımızda İznik ultra e, maratonunun yarış koordinatörü. E, kendisiyle sohbetimiz devam edecek. Gezegen Ajandası'nı bitirdik. E, Caner ya kısaca e, ultra maraton nedir de diye en saf sorumuzu sorarak karşına bir çıksak mı senin? Şöyle birkaç cümleyle diğer maratonlardan farkı nedir? O mesafeyi gerçekten koşuyor musunuz? Falan gibi benim ve saygı değerliğinin aklına gelebilecek şeyleri bir cevaplar mısın? Ee, tabii ki şimdi öncelikle e, Türkiye'de herkes maraton koştum maratona gideceğim diyor maraton koşuyorum diyor ama maraton teknik olarak 42.195 metrelik bir hı hı. mesafenin adı. Dolayısıyla 10 kilometre koşusu Yarı maraton yani 21.1 kilometre ya da maraton gibi koşu sınıfları var ya da istediğiniz mesafede düzenleyebilirsiniz. Ultra'da ötesi anlamına geldiği için 42.2'nin üstündeki her şey teorik olarak ultra maraton. Ve bunlar doğa koşullarında gerçekleşiyor değil mi? Şimdi ultra maratonları sınıfladığınızda asfaltta gerçekleşen maratonlar ve doğada patikada gerçekleşenler. Tek ataplı olanlar ya da böyle bir hafta devam edip e, her akşam bir yerde gecelediğiniz e, rallilerde e, olduğu gibi hani insanların tekrar topluca başladığı toplam zamanın ölçüldüğü şeyler. Ya da e, aynı yerde dönüp durduğunuz zamana karşı yapılan yarışlar mesela saat yarışları bugün esasında Uluslararası Ultramaraton Birliği'nin Turin e, kentinde ithalatüründe 24 saat dünya şampiyonası yapılıyor. Hmm. Ve e, bizim hani İznik Ultra organizasyonu olarak gurur duyduğumuz bir başka şey de geçen sene 42 kilometre yarışımızı kazanan parkur rekorunu saat yönü koşusunda parkur rekorunu tutan İngiliz Robbie Britton in, orada İngiliz milli takımı adına koşuyor. Peki Par yani şu anda sizin yarışmacılarınız arasında da böyle elit uluslararası yarışmalarda yarışan isimler var o halde. Evet yani burada bizim e, iletişim ve pazarlama bakış açımız e, biz yarışı sadece Türkiye'de e, biz koşalım diye istemiyoruz. E, Ultramaratonlar ve bütün spor etkinlikleri esasında yapıldıkları yerin marka değerini arttıran e, iletişim e, için bir fırsat. Hı hı. E, bu marka değerini arttırmak ne işe yarar? İnsanların başka zamanlarda da gelmesini hatırlamasını ya da oraya ait ürünlere daha fazla Önem vermesini, iyi göstermesini. E durup dururken bir oraya beş bin, on bin kişinin birdenbire gelmesi anlamına geliyor sezon dışı bir tarihte mesela. E, doğru ve e, hani, İznik Ultra Maratonu Nisan'ın üçüncü hafta sonu yapılıyor. E, otelcilerin ve İznik'te bu işi takip eden insanların söylediğine göre... ...yılbaşı bir, İznik Ultra iki, otellerin e, daha önceden e, tamamen dolu olduğu, tamamen rezerve olduğu hafta sonları ki... Biz daha erkenden doluyoruz. Kasım sonundan itibaren bu seneki yarış için İznik'te oda bulmak mümkün değil. E i̇şte bu veriler bir ilçede ya da bir ilde gelenekselleşmiş bir yarışın nasıl bir turistik değer haline döndüğünün de verisi aynı zamanda. E doğru, hani bu sayede ev pansiyonculuğu ve ufak pansiyonlar da orada arttı. Bizim Bursa valiyle temas kurduk üç sene önce. Hani biz böyle bir şey yapıyoruz, hani koşuyoruz, hani insanlar çılgınca mesafeler koşuyorlar belki ama bunun böyle bir değeri var dedik ve eski valimiz olsun şu anki sayın valimiz olsun buna çok inandılar ve İznik Ultra Maratonu Bursa'nın marka etkinliklerinden biri olarak valilik desteğini 3 senedir giderek artan bir şekilde alıyor bu sene sayın valimiz ve vali yardımcılarımızla Bursa Büyükşehir Belediyesi ve başkanının katılımıyla daha Güzel bir noktaya gelecek. Zaten, Zaten önemli o... olan gelenekselleşmesi değil mi? Evet ben burada sadece kusura bakma e, hani e, kurumlara teşekkür etmek için değil bu işin böyle yapılması gerektiğine inandığım Hı -hı. ve hakikaten İznik'te böyle bir dönüşüm böyle bir bakış açısı başladığı için Bursa ve İznik'te. Çünkü İznik Gölü çok güzel İstanbul'un arka bahçesi yeni Hı -hı. yapılan yolla da böyle olacak ama orada sadece yazlıklar sadece köfteciler mangalcılar olursa 10 ee, sene sonra da ölecek. Bodrum 2, Marmaris 2 evet. ya da Çınarcık örneğindeki gibi. Oranın yapılaşmadan, büyük imarlara açılmadan, ev pansiyonculuğuyla yapılması benim hayalim. Gelecekte hani İstanbul'un yaşayabilmesi için hayalim. Ee, soruna döndüğümüzde de biz hep yabancı basını, elit, değerli sporcuları getirmek istedik. Çünkü İznik 2500 yıllık bir yer. Ee, tarihi çok önemli. Doğu Roma'dan ön öncesinde Bitinya'dan Selçuklu'nun izi var, Osmanlı'nın e, başkenti e, zaten e, eski başkenti ama e, 1700'lerden sonra bir şekilde unutulmuş, 1700'lerin sonundan itibaren gözden düşmüş, İznik Çini'si unutulmuş, bu yüzyılda tekrar başlamış, zeytin ne çok değerli. Ama herkes Gemlik zeytini diye biliyor. Marka olamamış. İznik Gölü var. E, gölde İznik Belediyesi Krek takımı dışında 3 tane optimist tekne var. Hani bu Almanya'da olsa 33 kilometre şey 28-29 kilometre uzunluğunda bir göl yanılmıyorsam. Ee, orada yüzlerce yat olur ee, Yelkenler olur hani 20 metrelik yelkenler olur üzerinde 8 personelin çalıştığı yok ama Peki böyle böyle sayenizde Çok daha farklı aktiviteler içinde bir merkez olacak Bu anlamda şunu sorabilir miyim Elit sporculardan bahsettik Ama bizim gibi böyle halktan Sıradan insanların ultra maratona Birdenbire adım atması mümkün müdür Nasıl bir olman lazım ki Ultra maratona giresin ya burada ben yaptıysam herkes yapar diyorum. Hani ben çünkü bir kahraman değilim. Ben koşmaya 2009'da başladım. Hı hı. Ee, ve esasında oğlum hayata geldikten sonra başladım. Çok da tesadüfi bir şekilde. Sevgili Canberk şu an 6,5 yaşında ve sanırım beni dinliyor. Ona da çok sevgilerimi gönderiyorum. Selamlar Aynen, Canberk. Eee Canberk geceleri böyle biraz fazla uyanırdı. Sabah da 6 işte 5.5 değilse 6 6.5'ta en geç eee <gülüyor> gözünü açardı. Artık aç olmadığı için ee, annesi de derdi ki artık sizin oyun zamanınız. Evin içinde oynadık ettik biraz da hareketlidir maşallah. Ee, sonra ben e, esnafa dolaşmaya başladım. Dükkanlarını beraber açtık ekmek aldık. Güzel bir pusat almıştık. Çünkü biz e, Canberk'i beklediğimizi öğrendiğimizde doğadan kopmamak için ne yapabiliriz diye araştırdık. Dünyada insanlar ne yapıyor? İşte beraber bisiklete binebiliriz diye bir bisiklet romorku almak istedik. Yani bisikletinizin arkasına aynen arabanın arkasına taktığınız karavan gibi işte bomu olan bir kendinden tekerlikli sepet takıyorsunuz. Ben seni görüyorum sahilde onu Canberk'le beraber giderken. Evet evet onu çok yapıyorduk ama artık büyüdü. O Canberk'in kapsülü ya da mavi arabasıydı. Hı hı. Bu mavi araba aynı zamanda puset. ...veya koşu ıı, arabası... ...İngilizce de jogger diye takip edildi... E, ...koşmaya uygun puset e, olarak kullanılabiliyordu. Yani sen aklımda... çocuk dünyaya geldikten sonra aslında neredeyse koşuya başlamıştın... ...ama e, bu seni koparmadı... E, ...doğa aktivitelerinden ve koşudan... ...aksine çocuğunla birlikte... Bu aktiviteleri yapabilecek donanımı kurdum. Ben bunu anlıyorum. Ee, evet, evet. O donanımı kurduk çünkü hani bu e, tutku hani benim hayatımda gerçekten önemli, e, eski eşimin hayatında da e, önemliydi. Özellikle o zamanlarda biz beraberce kamp yapmaya gittik, bisiklete bindik. Ve ben Canberk'le rutin koşular yapmaya başladım. Harikasınız çünkü genelde duyduğumuz ah vah çocuk dünyaya geldi onu yapamıyoruz bunu yapamıyoruzdur. Yani biz hani Türk usulü olarak bunlara alıştık değil mi? Ee, evet hani bunun için esasında herkesin beraberce istemesi ve bazı fedakarlıklarda bulunması gerekiyor. Hani babanın maddi olarak malzemeleri almak dışında bagajı kendisi e, yükleyip sonra <gülüyor> arabayı tekrar indirmek. Hani e, 8 kere mi gidersin evden e, eşya taşırsın bir gidişte ve sonra 8 kere de onu... İndirir misin? Hani e, hakikaten yorucu. E, bu hikayede esasında ben yavaş yavaş koşmaya başladım. E, i̇lk koşu yarışım 10 kilometreydi. Antalya'da koştum ve ağrılar içinde bitirdim. Canberk'i itmesem bitiremezdim. E, çünkü dizimde sakatlık vardı. Bunun 10 e, sene öncesinden yaklaşık 7 sene öncesinden. E, menisküs başlangıcı ve doktor demişti ki bu geçmeyecek yapman gereken şey fizik tedavi ve dinç tutmak. Ben uzun ve hani çoğu insanın hafta sonu savaşçısının yaptığı gibi <gülüyor> e, pazarım var işte çıkayım işte bir saat koşayım sonra sağım solum ağrıyor yerine her gün zaten e, ailemin huzuru için e, bir kilometre yakınımdaki Yıldız Parkı'nda yürüyüp orada bir tur yani 2.2 kilometre çok hafif tempo koşup bebek arabasıyla ondan sonra bir buçuk kilometre tekrar geri döndüm. Buna baktığınızda hani Isın, sporunu yap. Sonra soğuğu gibi çok sağlıklı bir evet. fiziksel yaklaş yaklaşım. Ve, ve bu seni yüzlerce kilometrelik ultramaratonlara götüren zincirin ilk adımı oldu. Evet bunu yaptığınızda bunu e, hani benim e, gibi e, çok uzun koşarsınız diye bir şey yok ama güçlenirsiniz. Kaslar güçlenir. Bağlar yavaşça güçlenir. Çünkü bunlar çok zaman alıyorlar. E, tendonlar ve bağ dokuların güçlenmesi. Ani bir kilometre artışı yaptığınızda zarar görüyorsunuz. Ki kaslar hızlı güçleniyor ve koşu sırafında endorfin salgılıyorsunuz çok mutlu oluyorsunuz mutlu olduğunuzda daha da fazla koşmak istiyorsunuz ve bir yerde eklemler ya da bağ dokular diyor ki kardeşim ben artık kırıldım <gülüyor> sakatlık Eyvah. başladığı zaman da çok Eyvah. uzun bir ara geliyor evet. Aynen. evet evet aynen bunları tamamen katılıyorum sen yani Caner özetlemiş olduğu bir genç bir baba olarak ki yani Müthiş, nasıl, konuştu, nasıl evet. koşuya başladığını ve çocuğu doğduğu den itibaren aslında koşusunu nasıl hızlandırdığını Anlattı ve bunlar Caner'i ultra maraton koşan bir insan haline getirdi. Şu anda da koşmakla değil, kalmıyor. Türkiye'nin en baba organizasyonlarından birinin de başında İznik ultra maratonu gelecek hafta koşulacak. Siz de geç kalmadınız. İznik ultra'yı internetten bulup. Ee, hala gelecek haftaki en azından kısa versiyon olan 10K için kendinize yer misiniz saygı derneğine. Burada bir kısa ekleme yapayım. Ee, bizim çadırını al gel diye bir kampanyamız var. Hani Facebook'tan bunu bu hafta sonu daha da e, fazla başlatacağız. Çünkü bir kamp alanımız var. O kamp Hı -hı. alanında ücretsiz çadır kampı yapabiliyorlar. Koş masalarda koşanları izleyebilirler. Ee, gönüllü olmak isterlerse çünkü yaklaşık 200 kişinin gönüllü emeğiyle ee, ...İznik Ultra Maratonu gerçekleşiyor... Onlara da yerimiz açık olur. iznikultra.com'da hepsi. Bu harika bir haber. Bu arada çaktırmadan e, sayın konuğumuz programın kapanışını da yapmış oldu. iznikultra.com'a girip diğer tüm detayları alabilirsiniz saygıdeğer dinleyen. Burası Radyo Geografikaydı ve RAK FM'deydik. E, Caner Odabaşoğlu çok teşekkürler. Buraya gelip çok bize katıldığınız ederiz. için. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten. Harikaydı. E, <gülüyor> Radyo Geografikaya her zamanki gibi söz verdiğini yaptı. Bizi dinlerseniz şehirde kalmazsınız diyorduk. Bizi dinleyen ...şehirde kalmamak için neler yapabileceklerini öğrendiler. Ben de çok teşekkür ederim. bu edeyim. kadar. Aynen. Ne demek? Bu son parçayı da sevgili Caner Bey sizin için çalacağız. Biraz önce çünkü ki haftanın sonu savaşçıları <gülüyor> için... Ee, ...içinde bulunduğum hafta sonu savaşlarından biri olarak dediniz... ...Iron Maiden'ın bu konu için yazmış olduğu bir şarkı var... ...bilmem inanacak mısınız şarkının ismi Weekend Warrior... ...ciddi söylüyorum şaka değil... ...hafta sonu savaşçısı... ...evet hakikaten öyle bu aynen dediğiniz gibi... ...ama bu futbol üzerine fanatizm üzerine yazılmış bir şarkı olsun... Biz Caner Bey'in söylediği gibi aynen Weekend Warrior'ları buradan bir anmış olalım. Benden de bir hoşça kalın sizlere say saygı değer dinleyen. Önümüzdeki hafta görüşeceğiz. Hoşça kalın sevgili coğrafyakalılar. Aynen. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat ediyorsunuz. İyi hafta sonları diliyoruz. Now, just look at you now, just look at you now, you're not so brave the way you behave, it makes you see you gotta get out quick, it's all profound. someone will die, someone will die, someone will die, maybe someone will die. İsteyenlere Drake FM reçetesi. Radyo Geografika. Türkiye radyolarının tek macera ve doğa sporları programı 94.5'te. gezi ve doğa fotoğrafçısı Can Aybudak'la müzik editörü Cem Saroğlu'nun hazırladığı program, şehirden kaçmak isteyenlere akıl vermek üzere tasarlandı. Dudak uçuklatacak işlerde uzmanlaşmış konuklar, macera, doğa sporları ve seyahat üzerine sıradışı sohbetler edecekler. Blues'dan hard rock'a uzanan özgün müziklerde kaçış rotanızın playlisti olacak.